Evet, aleyküm. Sevgili kardeşim, ben açtım e, mikrofonu açtığımı zannetmiştim ama e, şimdi inşallah e, okumuş olduğumuz e, hocamızın okuduğu yerden devam edelim. Süreyi Bakara 110'da itibaren devam ediyoruz. Ve eqimus salate ve atuz zeka Öyleyse <gülüyor> namazınızı kılın zekâtınızı verin ve mâ taqaddimû li'fusikum min hayrin hayırdan ne ön yapmış iseniz kendiniz için tecîdûhu 'indallâh Allah'ın yanında onu bulacaksınız. İnallâha bimâ ta'melûne basîr Allah yapmış olduklarınızı görüyor ve karşılıksız bırakmayacak. Ve kâlû len yedhulal önce Tabii ki ayetin önceki 110. ayet-i kerimede muhatap bütün e, inananlar, Yahudiler de, Hristiyanlara da bu emir yani namaz kılmak, zekat vermek ve hayır adına ne yapıldıysa boş olmayacağını, dünyada da ve ahirette muhakkak onun karşılığını göreceğini kim doğru, kim doğru yapıyor, bunu da Allah'ın bildiğini, e, gördüğünü e, anlattıktan sonra tekrar Yahudiler ne demiş, nasıl davranmışlar bakalım. 111. ayet-i kerimede وَقَالُوا لَنْ يَدُخُولَ الْجَنَّةِ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْنَ سَارًا Onlar dediler ki diyor Cennete kimse giremez Ancak Yahudi ve Hristiyan olanlar girecek Tilke emaniyuhum Bu onların Kuruntularıdır Evet Bu onların neydir? Kuruntularıdır Yani kendilerini emniyete almak için uydurduklar şeylerdir. Gerçekle ilgisi yoktur. <gülüyor> Ehli kitap Yahudileri yahut Hristiyanlar hariç kimse Yahudi ve Hristiyan hariç kimse cennete giremeyecektir dediler. Bu onların görüntüsüdür. Kul <gül> hatu Onlar eğer böyle bir yerden bir peygamberdenmişe duydularsa Efendim eski kitaplardan, vahiylerden bir şeyler biliyorlarsa getirsinler delillerini. Bir burhanı bir delili varsa, bunu söylemeye bu iddiaları doğruysa bir delil getirsinler. Sözlerinde doğru, iddialarında doğru, samimi iseler delil elbette ne yapacak? Delil isteyecek. Hani var mı diyor? Tevrat'ta, Zebur'da efendim e, herhangi bir peygamberin bu konuda Yahudi ve Hristiyanların dışında kimse, inananlardan kimse cennete gitmeyecek diye böyle bir deliniz var mı? Ne demek yani? Yok. Dolayısıyla بَلَا مَنْ esleme وَجْهُهُونِ اللّٰهِ Muhakkak kim yüzünü tam Allah'a teslim ederse, yüzden maksat yaptığı işi, kendisi özü وَهُوَ muhsinun O iyidir, iyi insandır, ihsan sahibi insandır. ve lehü ecruhu onun ecri de vardır ande rabbihi rabbisin yanında mükafatı vardır bu mükafat nedir cennettir iyi insan olmaya bakın diyor iman ettikten sonra ihsan sahibi olmaya bakın kim hem iman hem de ihsan sahibi ise rabbinin rabbisinin yanında onun ecri mükafatı tırnak içinde cenneti vardır Sonra خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Havf ve hüzün, mahzun olmak, müketter olmak, korku yaşamak onlara yok. Ve cennete giren her insana mükafatın en büyüğü cennetin kendisidir. Oradaki e, sonsuz bir hayat, korkusuz ve hüzün ve kederin olmadığı bir hayatın kendisi, ecrünün en büyüğüdür. Kime bu? Allah rızası için kendi İslam olmuş, her yaptığını Allah rızası için yapan ve ihsan sahibi insanlar, ihsan sahibi imanın ihsan mertebesine ulaşmış olan insanlar, yani şirkten kurtulmuş, kötülükten kurtulmuş, saf, sadece sadece dini Allah için yapanlar, yaptıklarını hep Allah için yapanlar, elbette mükafatsız kalmayacak. Onların mükafatı, hüzün ve kederin olmadığı bir cennet hayatı, ecir olarak onlara verilecektir. Kaldı ki siz iddianızda samimi iseniz, Yahudi ve Hristiyanların dışındakilerin cennete gitmeyeceklerini iddia ediyorsanız, bunun için herhangi bir peygamberden ya da Allah'ın önceden gelen vahiylerinden birini gösterin bana diyor. Dolayısıyla çok e, temelden uydurma ve tahrifat olan Hristiyan ve Yahudilerdeki bu tahrifatı yerle bir eden bir ifadedir. Onların yalanlarını yüzüne vuran bir ifadedir bu ayet-i kerime. Bundan sonraki konu değişiyor. E, az olduğu için yine bundan sonraki konuya da devam edelim. Burası Yahudilerle ilgili bölümde bize verilmesi gereken Yahudileri öne çıkararak, ön plana çıkararak e, bize de mesaj veriyor. E, bize verilen mesajlar açısından da bu ayet-i kerime çok mühimdir. Yani her yaptığını Allah rızası için yapmak men esleme ve cehulillah Burada ve yüz ve yüz zikredilip, zikr Arapça'da buna şey derim. Zikrul e, cüz, iradetül kül Kendi bütün yaptığı işi demek yani. Vecih burada. İnsanın vecihi Allah'a İslam olmuş olması nedir? Yani bütün yaşantısı, özü, sözü, ameli, davranışı ve fiili, fiiliyatıyla birlikte Allah'a teslim olmuş bir insan. Ve huve muhsinun, ihsan sahibi insan, iyi insan budur, İhsan sahibi insan budur. <feler> Bunun Rabbisi yanında e, ecrü vardır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَلُونَ Ne khavf, korku ve ne de hüzün onlar için. Olmayacak öyle bir cennet hayatı onların içindir diyor. Cenab-ı Hak inşallah hepimizi böyle bir güzel hayata e, İhsan ve İslam olduktan sonra nasip eder. Ve bu ihsan ve imanın zirve noktasında olduğumuz gibi e, canımızı alır ve dar ve böyle irtihal etmeyi nasip eder. Sevgili kardeşlerim o bahtiyar insanlardan oluruz diye dua ediyoruz, edelim inşallah. Bundan sonraki ayet-i kerime yine Yahudilerle Hristiyanların çekişmelerini, birbirlerine atışmalarını, din savaşı gibi... Birbirlerini e, öldüresiye, boğazlayacak şekilde birbirlerine olan e, münazaları, çok çirkin bu davranışlarını bize örnek gösteriyor. Sakın siz bunlardan olmayın. Bakın ne buyuruyor. 113. ayet kelime de okutalım önce. 3 e, ayet daha okuyalım, onu sonra bırakırız inşallah. Allah'u yahkumu beynahum yevmel qiyameti fīmā kānun fīhi yehtelifun Evet, bismillahirrahmanirrahim ve qāletil yahudu leysetil nasara ala şey Evet, Yahudiler derlerdi ki nasara, Yahudi, e, Hristiyanlık diye bir şey yok, As, asları yok onlara gelin 100-200 tane ayetlerdir. Onlar hepsi alsın gitsinler. Onların ne dinleri, ne de bizimle ilgisi var diye kabul etmediler, reddettiler. Hatta onlar da gelen, gerek Zekeriya Aleyhisselam, gerek Yahya Aleyhisselam ve gerekse İsa Aleyhisselam'daki olan değişiklikleri reddettiler. Ve genel olarak da bütün Hristiyanları iman ehli olarak kabul etmediler. Yahudiler ve Hristiyanlar sadece Müslümanlara karşı olumsuz tavır takılmadılar. Tarih boyunca da kendi aralarında sürekli kavgalı olan bir inanç ve kültür sahibi insanlardır. Bu çekişme burada ele alınmıştır. Ve bun, bunun temelindeki yanlışı, fitneye götüren çekişme tarzını e, ön plana çıkarıyor ayet-i kerimede. Ve siz böyle yapmayın diyor. وَقَالَتِ النَّسَارًا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ Hristiyanlar da Yahudilerin hak adına söyleyeceği bir sözü yoktur. Yahudilerin de bir e, hidayetten nasibi yoktur. Onlar da efendim e, onları böylece iyisi kötüsü hiçbir şekilde ele almadan hepsinin bir diğerini reddettiler. Hristiyanlar Yahudiler Yahudiler de Hristiyanlar. Dikkat buyurursanız Kur'an-ı Kerim'de tüm manasıyla red yoktur. Onları ıslah eden, onların nesk olan kısmıyla, tahrif olan ve olmayan kısmıyla düzetme vardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in önceki e, kültür ve din ve onların peygamberinin öğreticilerinin içerisinde tahrif olanları ıslah etmek, doğru olanlarını doğrulamak, tasdik etmek üzere bir öğretiye sahiptir. Ve doğru din öğretisi de budur. Onun için çoğu insanlar benim olan her şey doğrudur, güzeldir, en doğrusudur diye enaniyet çıkış noktası olduğu zaman başkalarında var olan doğruları göremez, onları da yok sayar. İşte bu Yahudili ve Hristiyanlığı toplumun düştüğü hataydı. Sürekli tarih boyunca en kolayca birbirine düşürülebilen bir bakış açısıdır. Böyle insanları kolayca birbirine münazalı hale getirebilirsiniz. Çünkü Düşünce e, noktası yanlış. Hakkı aramak, hakkı üstün tutmak, hakkı kaldırmak ise maksadı doğru olanları arayıp ona sahip çıkmanız yanlış ve tahrif edilen kısımlarını da reddetmek üzere bir ıslah etme işidir diyor. İşte hak din özelliği budur. Ellerinde olanları vahye dayalı doğruları değişmemiş kısımlarını Efendim tahrife uğramamış kısımlarını doğrulayarak böyle bir din özelliği peygamberimizin risaletin özelliğini anlatan ayet-i kerimelerde böyle buyuruyor. İşte burada da yine onların hatalarını göstererek siz de bu hataya düşmeyin. Ehli kitap bile olsa onlarla tartışırken en güzel örneklerle örnek şeklinde tartışın. Bunlar bu hataya düşüyorlardı. Bunlar kitap bilmez, peygamber görmemiş, efendim... vahiyi tanımayan bir topluluk değildi. Ve el kitâbı. Kitabı okur, İncil'i, Tevrat'ı okuyan insanlar olduğu halde. E, kitabı bilmeyenler de, evet, bilen insanlar olduğu halde, bilmeyenler değildi, bilen, okuyan, e, hem e, İsa Aleyhisselam ümmeti, Musa Aleyhisselam'ı ve ondan Önce o arada, arada geçen diğer peygamberleri bilen, onlara gelen vahyi. Genellikle vahiy kültürü olan bir insandı. Bir kültür, bir cemiyet, bir cemaat Yahudi ve Hristiyan alemi. Buna rağmen bunlar bir diğerini tamamen yok sayma iddiasında olurlar ve böyle tartışırlardı. كَزَالِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَ قَوْلِهِمْ Evet, bilenler böyle olduğu gibi yine bilmeyenler de bunların bir benzerini söylediler. Kitabı bilmeyenler de birbirleri hakkında tıpkı onların söylediklerini söylediler. Yani kitap okumanın artık anlamı da kalmamıştı. cahille alim bir olmuştu bu konuda. kitabı Kitaplısı da kitapsızı da kitap kültürü, vahiy kültürüne sahip olan da olmayan da hepsi bu hatada görmüştü. Aynı olmuştu. Aralarında bir fark görünmez hale geldi. Ya, hani deriz ya hocam yani siz bari demeyin ya falan okumuş insanlarsınız. Demek ki insanlar bazen e, kuru iddiayla nefsani çıkış noktası olarak tartışmaya münazığa başladığı anda orada hakkı bulamazsınız. Orada hak olan nedir? Hak olmayan nedir? Belli olmaz. Demek ki Hristiyan ve Yahudiler de bu durumda düşmüşler Allah bizi böyle bir duruma düşmekten muhafaza eylesin. Çoğu insanlar yine cemaatlaşırken de yanlış cemaatlaşma örnekleri nasıldır diye diyebilirsek, soracak olursak bu durumda da bu örneklere bakmak lazım. Hristiyan ve Yahudilerin düştüğü bu duruma düşmemek için. Efendim, ayet kerimen böylece devamında "Fallahu yahkumu beynehum yevme'l kıyameti fima kanu fihi ihtilafun." Fallahu yahkum Allah hükmeder edecek beynehum ye kıyameti kıyamet gününde aralarında Yahudi ve Hristiyanların aralarında Allah hükmeder edecek nerede fi fihi kendisinde oldukları yah telifün ihtilaf etmiş oldukları ihtilafa düşmüş oldukları konularda Allah onlara hakimlik yapacak onlar onların şefaaretiye kaldı manası da çıkar. Yani onlar artık Bu işi büyüttüler, uzattılar, geri dönüşü olmayan bir iddiaya, inada e, düşürdüler. Allah bunları işi ahirette kaldı. Ahirette Allah onların hakkında gelecek ve bize ne demek istiyor? Bunu niye ayet-i hatırlatıyor? Siz de bu duruma düşmeyin, onlarla da fazla münazaya girmeyin, tartışmayın. Onlar kendi aralarında böyle iken ikisi de birleşir, bu defa seni tanımazlar. Sana gelen vahide tanımayacaklar. Hatta mümkün mertebede engel olacaklar. Efendim, yok sayacaklar, görmemezlikten gelecekler. Hani bazen soruyoruz ya bu Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanlardan ne alıp vereceği var? Niye bize çok fazla çatıyorlar? Efendim biz onlar hakkında ne kadar iyi düşünürsek hep onlar bizim hakkımızda kötü düşünüyorlar. Bunu anlamak için e, bize anlatıyor. Yani bunlar böyle böyle böyle böyle bir tarihi geçmişe sahip. Bunlar kendi aralarında böyle ama size karşı da bunlar birleşirler. Dünyadaki bütün Yahudiler ve Hristiyanlar size karşı da birleşirler. Ama ne halde kendi aralarında da Efendim bu şekilde bir diğerlerini reddettikleri, kabul etmedikleri, imanlarını dahi kabul etmedikleri için buna rağmen de sen onların bu davranışlarını hemen Efendim e, olduğu gibi görecek, büyütmeyeceksin, sen yoluna devam edeceksin. Demek ki bazı şeyleri e, görürsek, bilirsek, bu kültüre sahip olursak kabulü de kolay olur. Ama genç bir çocuk, genç bir dimağı bunu anlatması zordur. O çocuklar bir büyüyor yeni yeni, sağına bakıyor düşman, sonuna bakıyor düşman, yere bakıyor öyle, gökyüzüne bak Her nereye bakarsa baksın Müslümanları sevmeyen bir dünya. Ve burada teselli olmak için bu tarihi bilgileri ve davada E, sebat etmek için doğru yolda olduğumuzu bilmek için bu davada yürüyebilmek için bu bilgilere kültür altyapısını Cenab-ı Hak bize veriyor. Ve siz yolunuzdan sapmayın, devam edin. Siz doğru yolda oldukça hiç korkmayın. Evet, sevgili kardeşlerim. Bundan sonraki okuyacağımız ayet de çok ilginç, hepsi de öyledir. Ama bakın e, bu insanlar ve buna benzer insanların tipik davranışları nedir? Bunu bize anlatacak. 114. 114. ayet kelimeye bakalım. Evet önce okutuyoruz. Hocamız okuyor. sa Evet, önceki ayet kelime bakalım. Ve men bismiller ve men ezleme mimmen Allah'ın mescidlerine men eden den daha zalim kim olabilir? Ondan daha zalim kim vardır? Ki o Allah'ın mescidinde e, yasak koyuyor. Neye yasak koyuyor? en zikra fiha orada zikir yapılmasını zikir yapılması ne zikir yapılması ismihu Allah'ın ismin Allah'ın ismini mescitlerde zikir edilmesi ni kim yasak koyabilir bu yasağı koyandan daha zalim kim olabilir dikkat buyurun bir kelime kelime manası bu yani ayette kelime ilk çıkan kelime manası bu Ve sa'a fi harabiha O mescidin harap olması da da koşuşturur durur, ee, gayret göster Allah'ın mescitlerinde Allah'ın ismini zikrine yasak kor Ve de koşuşturur, bunun devamlı sürekli olmasını sağlamaya çalışır Bundan daha kötü insan kim vardır? Böyle bir insanı anlatırken hangi psikozda hangi e, davranış sergiliyor olduğunu da daha sonraki ayetten anlıyoruz. Ulaike ma kan lehum ha illa khaifi Onlara mescide girmek nasip olmaz. Giremezler. Ifi, korka korka girerler. Mescide girmeleri onların e, böyle bir haleti ruhaniye içerisindedir. Ve orada fazlaca zikir yapılması, ezan, Kur'an, namaz hepsi bunun içinde. Dolayısıyla mescitlerdeki e, bu durumunu engel olmak ister. Mescitlere karşı Allah adına secde edilen yerlerin çoğalmasından rahatsızlık duyar. Bunların özelliği de camilere girince çok böyle hürmetli gibi görürsünüz, bakarsınız böyle ama içlerinde büyük bir korku vardır. Müslümanlık yayılacak, iman yayılacak, tevhid yayılacak diye korkarlar. Bu korkularını gizleseler de oraya fazlaca girmeme, oraya karşı bu korkularından dolayı da hal ve hareketlerinden de tavırlarından anlaşılır. Böyle bir durum yani e, böyle bir haleti ruhaniye içerisinde olduklarını da anlatıyor. Çünkü insanlar gıybeti ettiği adamın yüzüne bakamazlar. Efendim insanlar e, karşı geldiği bir mescide ve oradaki ibadete karşı olan insanlar da oraya da girmek e, istemezler. Girdikleri zaman da korkarak girerler. Dünyadayken onların haleti, ruhaniyeti budur. Ahirette de lehum fid dünya hızyun. Dünyada onlara Allah e, korku, azap, sıkıntı, ruhsal bunalım cezası verir. Ve lehum fil ahireti, ahirette de onlar için vardır. Azabın, azim, e, azim bir, büyük bir azap vardır. Burada hız kelimesini dünyada eninde sonunda onların... E, Öl, ölür gibi bir hayat, ölü bir hayat manası verenler var veyahut da hakta öldürüleceği manası var veyahut da ruhsal bunalım geçirme yani ölüm korkusu, yaşlılık korkusu, e, rızık korkusu gibi korkular dünyada onları bırakmaz. Kimlere? Bu zalim insanlara ki bunlar Allah'ın mescitlerinde namaz kılınmasını, Kur'an okunmasını, zikeri yapılmasını istemez ve bunun tamamen yok olması için, gayret gösterir. Bunlar dünyadayken de bir azap bu her yerde yok yani. Çoğu yerde bazı günahlara karşı yoktur ama burada bu tür günahkarlara dünyada, dünyadayken de dünyayı ona dar edileceğini hızyid dünya vel ahira diye tabir de var. Ahirette de azabı azin. Yani dünyasında berbat ahireti de berbat olacak bu insanlar. Demek ki bunlardan Yahudileri eeeden bir kısım insanlar bu şekildeydi. sonra Hristiyanlardan bir kısım insanlar Müslümanların mescitlerine böyle saldırıyorlardı. Ve bir kısım da aramızda münafıklar bu tavrı gösteriyorlar. Onlardan genelleme yapılarak yani falan falan kurup değil ama her kim orsuz hem Müslümanım deyip hem bu tavrı gösterenler, hem Yahudi hem Hristiyan Kim olsa olsun Allah'ın mescitlerine dokunmayın. Kim dokunursa ve bunun orada Allah'ın isminin zikrine engel olursa, onların dünyadaki cezası dünyayı onlara ölü bir hayat yapmak, ahireti de azap ile dolu bir ahiret haber veriyor. Şimdi sonraki ayet-i kerimede yani 115. ayet-i kerimede bunu biraz daha Açıklayıcı mahiyette de anlayabiliriz. Velillahil meşriku vel mağrib. Siz yasak kursunuz. Mescitlere girme dersiniz. Burası bizim ülkemiz dersiniz. Burkayla işte örtüyle şöyle böyle bir türlü yasak koyabilirsiniz ama yerde gökte doğuda batıda Allah'ındır diyor. Velillahil meşriku vel mağrib. Meşrik doğu vel mağrib batı. Yer gök her taraf Allah'ın. da batı da coğrafi bölge olarak Efen Feynneema velu fe senme nereye dönerseniz dönün orası sizin için Allah'ın size e, mescit olarak verdiği ve kabul ettiği imkan manasında Allah'ın veçiidir orada siz ibadet ediniz edersiniz Doğuda Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz dönün, Allah'ın yüzü, zatı oradadır. Şüphes Allah'ın rahmeti ve nimeti geniştir, o her şeyi bilendir. Burada, niye bunu burada söyledi? Yukarıda Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili anlattıktan sonra, bunun amacı şudur, Yahudi ve Hristiyan kültüründe gerek kilise, gerekse havranın dışında ibadet etme e, yasağı var. Onlar her yerde ibadetlerini yapamazlar. Ama hayır diyor, doğuda, da Allah'ındır ve siz istediğiniz yerde ibadet yapabilirsiniz manasında. İnne Allahe vasi'un alim, Allah e, kudretiyle geniş, ilmiyle kuşatmıştır. Evet, böylece bu manayı buraya verdikten sonra bu konularda çeşitli destekleyen ayetleri, yani e, daha sonra birçok ayetleri de, fırsat geldikçe efendim 142 Bakara suresi 142'de 44'te 45'te buna benzer yine vurgular olacak. Oralarda yine bu konuyu geleceği için bunun üzerine fazla durmayacağız. Bu ayet kelime de bize çıkan mesajlar da vardır. Yani fe ynema tüvellü fe semme e, yer ve gök e, doğu ve batı hepsi Allah'ındır. Kıbleyi aradın bulamadın. Nihayet feynema tüvelü fesem mevcullah der Kılar. Ama eğer kıbleye önce arayacaksın. Fevelliveke şatr'al mescid el haram efen harama dön diyor. Ama şartlar e, müsait olmadı imkansızlıklar var. Bu artık mümkün değil de bir e, bilinsin diye söylüyorum. Bu durumda bu ayet gerime göre amel edilip artık eee galibizan neresi neresi ise o tarafa doğru dönülür ve kıble öyle kabul edilerek kılınır. Ama şimdi artık eskiden bu söz konusu olabilirdi. Şimdi bunun herhangi bir şekilde efendim e, artık e, pusulalar var. Her mescitlerde kıble göster yeri var. Saatlerde efendim cep telefonlarında Kıbleyi gösterme imkanı var. Bunun artık söz konusu değil. Ama geçmişte bu ayet-i kerime bu şekilde de tefsir ve hüküm çıkarmak için e, hüküm ayetleri arasına almışlardır. Bunu da söyledikten sonra, bundan sonraki ayet-i kerimeyi okuyalım inşallah. Evet, sonraki okuyacağımız, önceki okuduğumuz ayet-i sonra, şimdiki okuyacağımız ayet-i kerime, Bismillah. وَقَالُوا اتَّخَزَ اللّٰهُ وَلَدَىٰ Onlar Allah'a oğul kabul ettiler, ittikaz ettiler. Sübhane, Allah bundan münezzehtir. بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O bir oğul, evlat, ittihaz etmekten uzaktır. Yer ve gök onundur. Böyle bir şeyde ihtiyacı yoktur. <gülüyor> Hepsi ona ibadet etmekte, dua etmekte yalvarmaktadır. O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde de ona sadece ol der, o hemen oluverir. Evet, ayet-i kerimeste de. böylece devam ediyor. Bedius semavati vel yerin ve gün, yaratısı, ve izâ qaza emran fe innema yekull lehu, kün feyekun. Evet, bir şeyin olmasını, kazasını istediği anda ona, onun şu demesi yeter. Ol, o da hemen olur. Kün der ve o zaman hemen olur. Bu ayet-i de ve yukarıdaki ayet-i ile birlikte, yani, Allah herhangi bir evlat edinmekte münezzehtir. Buna ihtiyacı yoktur. Yerdekiler de göktekiler de O'nundur. Hepsi O'na kulluk etmekte, ibadet etmekte. O'na yönelmiştir. Ve gökyüzünü de, yeri de yaratan O'dur. O bir şeyin olmasını istediğinde O'na şu sözü söylemesi yeter. Kün. Tırnak içinde kün. ol der, o da hemen olur. Bura, buraya kadar ki olan bölümde e, herhangi bir e, insanın aile ilişkisini ele alalım. Yani bir insan e, anne baba ilişkisinde bazı ihtiyaçlara bağlı ihtiyaçlara dayalı ilişkileri konuşuyoruz demektir. Anne babası Baba evladı, evlat da anne babaya ihtiyaç vardır. Allah'ın böyle bir ihtiyacı yok. Allah bütün varlıkların yaratıcısıdır. Bütün varlıklar ona kulluk ediyor. Ken Allah böyle bir şeyden münezzehtir. Onu tenzih ederiz diyor. Burada yukarıdan beri bahsedilen Hristiyan ve Yahudi e, sapmalarının, tahrifatın ne olduğuyla ile ilgili, Çıkış noktalarının neler olduğuyla ilgili böylece bilgi vermiş oldu. Şu an 117'ye kadar böyle bugün yetinelim inşallah. Ee, tefsirde mümkün mertebe bulunduk. 118. evet 118. ayete kadar beraber. İnşallah bu konuyla ilgili eğer bir diyeceğiniz varsa beraber inşallah konuşabiliriz. Yoksa Rabbim Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle cümlemizi ihya eylesin. Dünya ve ahiretimizi mamur eylesin. Ebedi hayatımızı Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle kurtar kurtarmaya cümlemizi nasip eylesin sevgili kardeşim Ağab-ı hayattan, ağab-ı gafletten, nevm-i cehaletten ikaz buyursun. Ee, bizleri hataya düşmekte ve hata üzere inat etmekte muhafaza eylesin. müslüman kardeşlerimizi sevmeyi, onları gönülden kardeş olarak kabul etmeyi, bu sevgi ve muhabbetle imanımızın kamil olmasını Rabbimizi Teala ve Tekaddüs Hazretlerinden dileyelim, arzu edelim, dua edelim sevgili kardeşim. Selamünaleyküm.